777 numaralı konu Abdülcebbar bin Haris'in dünya menfaati yerine ahiret sevabı istemesi. Evet, Abdülcebbar bin Haris bin Malik el-Menari şöyle anlatıyor: "Memleketim olan Serat'tan kalkarak Hazreti Peygamberi ziyarete gittim. Yanına girdiğimde onu Arapların o zamanki selamı olan 'Sabah el hayr' sözüyle selamladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah Teala Muhammed'e ve onun ümmetine 'Es selamı aleyküm' şeklinde selamlaşmalarını emretmiştir." buyurdular o zaman, selamü Aleyke Ya Rasulallah Ey Allah'ın Resulü, Selam senin üzerine olsun, dedim, o da karşılık olarak, ve Aleyk selam Selam senin de üzerine olsun, dediler, sonra da bana, senin ismin nedir, diye sordular, Cebbar bin Haris, dedim, hayır sen Abdul Cebbar bin Harissin, buyurdular, ben de, evet, dediğiniz gibi Abdul Cebbar bin Harisim dedim, arkasından da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum ve Hazreti Peygamber'e biat ettim, biattan sonra Hazreti Peygamber'e, peygambere benim hakkımda, şu menarlı kişi kavminin en iyi ata binenlerindendir, denildi, bunun üzerine Hazreti Peygamber bana bir at verdiler, böylece ben Hazreti Peygamber'in yanında kaldım, onunla birlikte savaşlara katılıyordum, bir gün bana verdikleri atın kişnemesinin duyulmadığını fark eden Hz. Peygamber bana, menari'nin atının kişnemesini niçin işitmiyorum, diye sordular, ben de, ey Allah'ın Resulü, kulağıma geldiğine göre sen onun kişnemesinden rahatsız oluyormuşsun, bunu ögirenlerden, Kendimde yumurtalıklarını çıkararak onu iddiş ettim dedim. Bu hadise üzerine Hazreti Peygamber atların iddiş edilmesini yasakladı. Bir gün bana niçin sen de akraban olan temimi Dari'nin yaptığı gibi Hazreti Peygamberden bir şey istemiyorsun? Denildi. Ben de temimin isteği dünya ile mi yoksa ahirette mi ilgiliydi diye sordum. Dünya ile ilgiliydi, dediler. O zaman şunları söyledim. Ben bu dünya için bir şey istemiyorum. Ancak Hazreti Peygamberden yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuru beni kurtarmasını isteyeceğim.